Euzubillahimineşşeytanirracim, İsmillahi Ar-Rahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin Ve ila cem'i el-enbiyayı vel-mürselin Ve ila cem'i el-evliyayı velhamdülillahirrabbilalemin İnşallah bugün hep beraber Allah'ın El-Kahir ismini anlamaya çalışacağız. Daha önce Allah'ın Kahar ismini anlamaya çalışmıştık her bütün varlığa bütün mevcutata boyun eğdirer demekti. Her şey ona boyun eğmiştir demekti. Eğer boyun eğmiş olmasa her şey karma karışık olur, kavus olur yani. Her şey ona boyun eğmiş ki varlık varlıkta duruyor. Allah'ın Kahir ismi özel bir isimdir. Özel olarak kullarına boyun eğdiren demektir. Kullarına. Ayet-i de öyle buyurdu. "Ve huvel kahiru fawka ibadihi." Allah Kahirdir. O Kahirdir. Kullarının üzerinde. Kullarının üzerinde gahirdir. Özel. Allah kullarına boyun eğdirirken, iman etsin diyedir, hazreti insan olsun diyedir. Allah'a avdolsun diyedir. Eğer kul Allah'a boyun eğmeyi kabul etmezse, bu durumda o boyun eğsin diye, Allah, Kahir ismiyle, Kahhar ismiyle tecelli eder. Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu ki, onlar senede birkaç sefer onları sıkıntıya, musibete uğrattıklarımızı görmüyorlar mı? Bu büyük sıkıntıları içindir. Allah bunu böyle yapıyor ki, onlar kendine gelsin diyedir. Akıllarını başlarına toplasınlar diyedir ilah olmadıklarını eğer Allah dilerse onları o sıkıntıda bırakacağını bilsinler diyedir. Evet, uyarı ikaz mahiyetinde yapar onu. Evet, Allah kuluna boyun eğdirirken kuru güzel olsun diyedir. Dolayısıyla Allah'ın kahhar ismi neyle beraber tecelli ediyor? Allah'ın rahmetiyle beraber Allah'ın sevgisiyle beraber tecelli ediyor. Nasıl ki bir ana, baba, kendi çocuğunun iyiliğini istiyor, çocuk yanlış yaptığında onu uyarıyor, ikaz ediyor, gerektiğinde dögüyorsa bu böyledir. Bütün musibetler, sıkıntılar bundan dolayıdır. Ama görebilene yalnız. Görmek isteyene, görmeye çalışana, eğer görürse o musibet, o bela, o çektiği sıkıntı onun için rahmet olur. Onun için güzellik olur. Çünkü yanlışından döner. Eğer eksik yapmışsa eksikini tamamlar. Yok, eğer onu zahire bağlasa, birilerine bağlasa, yani şunlar şöyle yaptı, şu şöyle yaptı, onun için bu böyle oldu deyip bahane arasa, Birilerine suçu atsa Allah'ın huzurunda olduğunu anlamamış Allah'ın kendisine muamele ettiğini anlamamış demektir. Rabbi onunla ilgilenmiş yakından garip olarak ilgilenmiş onu düzeltmeye çalışırken o başka sebepler arıyor Allah'ı görmemek için ona olan muamelesini anlamamak için direnir. Mümince bir bakışa sahip olmadığı için. Mutlaka hepimiz bu hali yaşıyor ve görüyoruz. Herhangi bir sorun sıkıntı olduğunda ben nerede yanlış yaptım ya da ben nerede eksik yaptım demek yerine birilerini suçlarsın. Kesinlikle önce kendimize bakmamız lazım. Allah'a göre, kendimize göre değil, insanlara göre değil. Allah'a göre kendimize bakıp, acaba Rabbim burada neyi murab etti? Hangi tarafımı düzeltmek istedi? Ya da hangi ikramda bulunmak istedi? En büyük kahra, en büyük olanlar müftela olur, karşı karşıya kalır. Bunlar peygamberlerdir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam en büyük sıkıntıyı ben, peygamberler sonra bize yakın olanlar çeker. Ama mesele anlaşılmayınca bir soru sıkıntı olunca hemen feryat edilir. Bu nereden başımıza geldi? Bu niye böyle oldu? Allah ne diye ayet-i de onlar bu nereden başımıza geldi dediler de ki kendi ellerinizde yaptıklarınızdan dolayı diyelim ki kendi elimizle bir yanlış yapmış olmasak bile musibet gelir mi gelmez mi elbette ki gelir peygamberler yanlış mı yapmış hayır en yüksek makama ersinler diye Allah'ı tanısınlar diye en yüksek makam Allah'ı tanıma makamidir Marifetullah makamidir Çünkü tanıdığı kadarıyla sever Sevdiği kadarıyla Yükselir yücelir Allah'a yakın olur Allah peygamberlerine Öyle bir muamelede Bulunmuştur ki Ben mağlup oldum Diyene kadar Ondan sonra ikramı yapıyor böyle bir kul benim de burada bir payım var diyebilir mi? Diyemez. Niye? Çünkü ben mağlup oldum demiştir. İnni mağlubi. Ben mağlup oldum demiştir. Ondan sonra hiçbir şeyi kendisine mal etmez. Allah Resulullah Efendimiz'e ne buyuruyordu? İzaca enetrullahi vel feth sana fetih geldiği zaman ve reyten nasa yedhulune fî dinillahi efvaca İnsanların bölük bölük fevç fevç Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman tesbih, bir hamdı Rabbi'ke, Rabbini hamd ile tesbih et, ve estağfir, bir de istiğfar et. İnne hukane tevaba. O tevveleri çokça kabul edendir. Görünüşe bakılırsa bu bir fetih. İnsanlar fevç fevç Allah'ın dinine giriyor. Ama Allah buyurdu ki, evet, Rabbini tesbih et, bir de istiğfar et. Yani, eğlence tertipleme. Biz güzel yaptık deme. Bir de tövbe et üstüne, istiğfar et. O da öyle yaptı mı? O da öyle yaptı. Sahabe anlatıyor, Resulullah Efendimiz Mekke'yi fethederken, hem istiğfar ediyor, hem başını o kadar eğdi ki başı bindiği devenin boynuna değiyordu. O kadar eğildi. Yani müzaffer bir komutan edasıyla değil, bir kul olarak Mekke'ye girdi. Başını o kadar eğmişti ki devenin boynuna değiyordu. Başını kaldıramadı. O biliyor ki işi Allah yapıyor. Kahrolmadan burit atmak mümkün değildir. Allah önce kahretti yalnız. Kahar ismiyle, kahir ismiyle tecelli etti önce. Önce onu yoğurdu. Kahriyle, musibetle, sıkıntıyla, belayla, dedikoduyla, iftirayla yoğurdu onu önce. Öyle ki artık kendisinde bir güç, bir kuvvet görmedi. Bütünüyle hayatının Allah'a ait olduğunu gördü. Kul olduğunu, abd olduğunu tattı yani. Artık o Allah'ın kulüdür, abdidir. Hiçbir şeyi, hiçbir güzelliği kendisine mal etmez. Yanlış olunca ben yaptım der. Onun için ne buyurdu? Ben dün de yüz sefer istiğfar ederim buyurdu. Allah kulları üzerinde kahirdir buyurdu. Kullarına kahirdir. Bir de kulda Allah'ın kahir ismi tecelli eder. Yani bu ismimden kuluma ikram ederim demektir. Niye? O da kahir olsun diye. Allah'ın isimleri bir kulda tecelli etmezse hiçbir zaman o kemara eremez. Neden? Çünkü Rabbini tanımamıştır. Allah'ın bir ismini tanımazsa imanının bir parçası yok demektir. Bir bölümü yok demektir. Kul da kendi hayatı üzerinde, kendi nefsi üzerinde nedir? Kahirdir, kahir olmalıdır. Ama bu kahir ismi tecelli ederken neye göre tecelli etmelidir? Rahmetine, muhabbetine göre, ikramına, keremine göre etmelidir. Yoksa böyle Mesela kahretmek değildir. Allah'ın kahir ismi bir de kendisine iman etmeyenlere, kendisini kabul etmeyenlere azap ve gazap olarak tecelli eder. Allah bir mümine kahir ismiyle tecelli ederse o onun rahmetidir. O onun Muhabbetidir, Vedu isminin, ilah isminin tecellisidir. Ama kul bunu görmek istemezse, bunu anlamak istemezse ne olur? Ona azap olur. Hem bu dünyada azap olur, hem de ahirette azap olur. Burada sıkıntı çeker, sıkıntıyı çekerken isyan eder çünkü. İsyan eder, feryat eder, itiraz eder. Sanki Allah yokmuş gibi Konuşur, düşünür, muamele eder. Hem dünyada sıkıntı çekmiş olur, olmuş olur, hem de ahirette. Herkes hesabını Allah'a verir, onun için. Hayatı yaşarken Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşayıp hesabını da her anda Allah'a vermesi lazım, her anda. Yani bir şeyi yaparken mutlaka Allah'ın hesabını yapmak gerekiyor. Konuşurken mutlaka Allah'ın hesabını yapması gerekiyor. Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun. Muamele kimden gelirse, nereden gelirse gelsin ne yapmalıdır? Önce Allah'a bakmalıdır. Ya Rabbi senin buradaki muradın nedir? Ben Nerede yanlış yaptım? Ben nerede eksik yaptım? Ya da senin muradın nedir? Deyip bakması lazım. Anlamaya çalışması lazım. Yoksa bu dünyada hesabını göremiyorsa kendini hesaba çekmiyorsa şok bir hesapla karşı karşıya kalır. Allah ölenler için buyuruyordu. O kaybedenlere Onlara kaynar sudan ziyafet var. Şok bir haber var yani, şok. Şokla karşı karşıya kalır. Hiç ummadığı, beklemediği bir şey. Allah'ın kahir isminin geçtiği ayetlerde Allah buyurdu ki, şeytan onları kandırır, onlar şeytana arkadaş olur, şeytana uyduğu olur. Sonra şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterir. Yani onlar yanlışlarını bir de savunurlar. Güzelmiş gibi savunurlar. Ayetleri okurken hep beraber anlayacağız inşallah. Bir de Allah'ın Kahir ismi Hz. Musa kısasında geçiyor. Büyücülerle ilgili büyülenmekle ilgili Eğer kahir ismi tecelli etmezse insan büyüye kapılır. Büyü demek olmayan bir şeyi varmış gibi görmektir. Vaya göstermektir. Büyü yapmak da göstermektir. Olmayan bir şeyi. Yanlışı doğru olarak görmektir. Batılı hak olarak görmektir. Hakkı da batıl olarak görmektir. Allah'ın sevmediği bir şeyi Allah'ın sevdiği olarak görmektir. Sevdiği bir şeyi de sevmiyor olarak görmektir. Nedir bu? Büyü. Büyü budur. Büyülenmiş. Kim büyülemiş onu? Kim kandırmış? Şeytan. Eğer Allah'ın kahir ismi tecelli ederse ne olur? Kendindeki yanlışı görür ve onu kahreder. O yanlışına, nefsinin yanlışına, nefsinin hilesine boyun eğdirir şeytana boyun eğdirir Onu kabul etmez. Gücünün yetmediğini zannedip ona boyun eğiyor. Evet. Sonra ne oluyor? Sonra da yanlışı doğru olarak kabul ediyor. Yanlışa doğruymuş gibi muamele ediyor. Evet. Bu büyüye kapılmaktır. Bu büyülenmiş olmaktır. Yanlışı doğru görmek. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hüvel kahirü fevke ibadihi O kulları üzerinde Kahirdir O dilemeden Hiç kimse onun emrinden Hükmünden çıkamaz Adım atamaz Nefes alamaz Kulları üzerinde kahirdir ve yursulu aleykum Allah onlara o kullarına kulları üzerine muhafızlar gönderir. Onları muhafaza etsin diye melekler gönderir. Hatta iza jaa meut evet. ta ki sizden birinize ölüm geldiğinde teufatuhu Rusuluğuna, resullerimiz, o gönderdiğimiz elçiler, onların canlarını alır, vefat ettirir, onları la yufaritun, onlar işini kusursuz yaparlar. Allah kulları üzerinde kahirdir, koruyan, muhafaza eden O'dur, ettiren O'dur. Bununla beraber O'nu vefat ettirirken orada hata yapılmaz, yanlış yapılmaz, eksik yapılmaz. Bazen söyleniyor işte yanlışlıkla ruhu alındı. Allah böyle söylenince ayete ters düşüyor. Dinini bilmeyince böyle olur. Birileri de ona inanırsa hep beraber küfre sürüklenir. Allah siz benim kulumsunuz ve ben sizin üzerinizde kahirim. Yani her zerreniz bana boyun eğmiştir. Ruhunuz da buna dahildir, ölümünüz de buna dahildir. Allah ölümle kura boyun eğdiriyor. Sadece o kula değil, ölen kula değil, bir de onun yakınlarına boyun eğdiriyor. Ama eğer ibret alırlarsa, onların ne demesi lazım? Demek ki dünya faniymiş, demek ki Allah bizi huzura alıyormuş deyip, Allah'a dönmeleri lazım, ahireti kazanmaya yönelik bir hayatı yaşamaya çalışmaları lazım. Boyun eğmiyorsa ne olur? Boyun eğmiyorsa nefsine, şeytana boyun eğmiştir. Kahir olan Allah'a boyun eğmeyen şeytana boyun eğer. Nefsine boyun eğer. İnsan hakkında, dini hakkında, hayat hakkında konuşmaya hak sahibi Allah'tır. Konuşma hakkı Allah'ındır. Birileri kendine göre konuşuyorsa kendini Allah'ın yerine koymuş demektir. Bu her konuda böyledir. Her zaman, her zamanda, her mekanda söz hakkı Allah'ındır. Önce ona sormak lazım. Ya Rabbi sen ne diyorsun bu konuda? Yoksa kimi dinliyorsak, kime göre anlıyorsak hiç farkında olmadan o bizim ilahımız olur. Onun için Allah ayet-i de buyuruyordu ki, siz dininizi Allah'a mı üretiyorsunuz? Benim söylediğim gibi, benim vahyettiğim gibi söylemiyorsunuz. siz dininizi Allah'a öğretiyorsunuz. Yani Allah dili sizden mi öğrenecek? Kul inni kafu in aseytu rabbi azabe yomin <gülüyor> azim. De ki eğer ben Rabbime isyan edersem, Rabbime ters düşersem onun vahyini kabul etmezsem O büyük günün, azim günün azabından korkarım. Yani asi olursan büyük günde azabı görürsün. Men yusref anhu yume izin o gün azap kimden giderilirse fakat rahimehu. İşte o rahmete nail olmuştur. Ve za likel Bu apaçık kurtuluş olur. Ayetler devam ediyor. Ve in yemseske Allahu bidur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa. fela la teşifir illa hu. Ondan başka hiç kimse onu senden gideremez, kaldıramaz. Ve in yemsez ki bir hayır. Bu hayır içinde böyledir. Eğer Allah sana hayri verirse, vermeyi dilerse, hiç kimse o hayra da mani olamaz. Fehuwa ala kulli şeyin Kadir O her şeye kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Vehuwa al qahiru fauku Ayet yine aynı şekilde geldi. O kulları üzerinde kahirdir. Yani o dilemeden kul dileyemez. O dilemeden kul kıpırdayamaz. Ama kuluna irade vermiştir, tercih etme hakkı vermiştir. Muameleyi de ona göre yapar. Onu göz ardı etmiyoruz. Şimdiye kadar Allah'ın el esmaül husnasını anlamaya çalışırken inşallah bunu iyi anlamışız. hakim الْحَك۪يمُ الْخَبِرِ O hakim ve khabirdir. Her işinde hikmet sahibidir. Bununla beraber her şeyden haberdar olandır. Yani Allah'ın kahir ismi kurun üzerinde nasıl tecelli ediyormuş? Allah haberdar olduğu için hikmetle tecelli ediyor. Allah'ın kahir ismi. Yani o isim tecelli ederken o kul üzerindeki Allah'ın muradı gerçekleşsin diye tecelli ediyor. Allah'a yaklaşsın diye, rahmete nail olsun diye, Hazreti insan olsun diye, Allah'a dönsün diye tecelli ediyor. Allah onun halinden haberdardır. Nasıl muamele etmesi gerektiğini biliyor dedi. Ve yaptığı muamele hikmetinin sonucudur. Hekimun khabir. Kul eyyü şeyin ekberu şehadeten. De ki onlara şahitçe, şahitlikçe en büyük nedir? Kulillah. De ki Allah. Allah'ın şehadeti. En büyük şahitlik Allah'ın şahitliğidir. Şehidun Beyni ve beynekum o bizimle sizin aranızda şahittir Allah'ın şahadeti bizim için de Allah'ın şahadeti geçerli midir? Elbette ki. Allah her zaman şahittir. Allah'ın şahitliği neye göredir? Neye göre anlamak gerekiyor? Ayetlerine göre. Sen Allah'ın ayetlerine göre güzel, doğru yapıyorsan Allah senin güzel ve doğru yaptığına şahitlik eder. Ama sen yanlış yapıyorsan ayetlere göre değil kendine göre doğru yaptığını iddia ediyorsan Allah senin yarancı olduğuna şahitlik eder. En büyük gün, en büyük şahitliği böyledir. Yani biri ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim diye anlamak isterse nereye bakmalıdır? Kendini hangi ölçüye vurmalıdır? Allah'ın kitabının ölçüsüne, Resulünün ölçüsüne. Yoksa kendine göre dini uydurmuş, o uydurma diniyle işte biz böyle yaptık biz cennetliyiz dese, onu Allah'ın şahitliğine arz etse, Allah onun yalancı olduğuna şahitlik eder mi? Eder. Yalancı olduğuna şahitlik eder Ama Allah'ın Vahyinin ölçüsüne vurursa Allah onun cennetlik olduğuna şahitlik eder Eğer Allah'ın ölçüsüne uymuşsa Vahyinin ölçüsüne uymuşsa Ve uhiye ileyye Hazel Kur'an Ve Allah bana bu Kur'an'ı vahyetmiştir Şahitlik bu Kur'an iledir Neden vahyetmiştir? bihi, Sizi onunla uyarayım diye. Size onu inzar edeyim diye. Eh, inzar etmek demek, nazara sunmak demektir. Gözünüzün önüne sereyim diye. Allah'ın ne dediğini, ne demek istediğini, Allah'ın muradını gözünüzün önüne sereyim diye Allah bu Kur'an'ı bana vahyetmiştir. Ve men belaghe. Bir de ulaşabildiğim herkese bununla onları inzar edeyim diye. İnnekum la teşhedun en ma illahi Aliheten ukhra. Eğer siz Allah'tan başka ilah olduğuna şahitlik ediyorsanız kul la eşhed de ki ben şahadet etmem. Şimdiye kadar hep bunu anlatmaya çalıştık zaten. Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün anlattıklarımızı bir kelimeye sıktıracak olsak içinden nasıl bir kelime çıkar? La ilahe illallah. La ilahe illallahü vahdehula şerikele. Kelimesi çıkar. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın şeriki yoktur. Zatında dey sadece El Esmaul Husnasında Allah'ın şeriki yoktur Allah Vahiddir sıfatlarında isimlerinde bir olandır tek olandır El Esmaul Husna Allah'a aittir dedik başkaları şahit giderse ben şahidet etmem de ben şahidet etmiyorum kul inna ma huwa ilahun Vahid de ki o vahid olan Allah'tır. Vahid olan. Yani, el-esmaul husnanın kendisine ait olduğu Allah'tır. Ve inneni beri'un mimma tuşrikun ve de ki, ben sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan beri Allah'ın ayetlerini dinleyince arkadaşlar bizim neden böyle feryat ettiğimizi mutlaka anlar. Allah'a iman edelim. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayalım dediğimizi anlar. Ellezine ateynahu'l kitab kendilerine kitap verdiklerimiz yani Yahudiler, Hristiyanlar ya'rifunehu kema ya'rifune ebna'ahum. Onlar kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onu tanıyorlar. Hatta iman etmiş bir Yahudiye sahabeden biri sormuştu. Buyurur ki ayet-i kerimede buyuruyor ki Yahudiler bu peygamberi kendi çocuklarını tanır gibi tanıyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? Öyle mi tanıyordunuz? Diyor Yahudi dedi ki evet vallahi öyledir. Belki dedi, kendi çocuklarımız bize ait olmama ihtimali binde bir de olsa vardır ama onun Allah'ın Resulü olmama ihtimali yoktur. Nasıl ki çocuklarımızın kendimize ait olduğunu biliyorsak, çocuklarımızı tanıyorsak, onu da öyle tanıyoruz. İman etmeler niye etmiyor? Bile bile. İşine gelmediği için. Dünyayı tercih ettiği için. Allah öyle buyuracak zaten. Elledi ne xisiru enfusehum. Onlar nefsini hüsrana uğratanlardır. Evet. Elledi ne xisiru enfusehum. Onlar xisiru zarar etmek demek. Hüsran zarar etmek demektir. Xisiru xasar. Evet, zarar etti. Nereden zarar etti? Enfü <gülüyor> Onlar nefislerini zarar ettiler. Nefislerinden zarar ettiler. Yani Allah'ın kendisine nefeti yürruhü kaybettiler. Fehum la yu'minun. Onlar iman etmezler. ezlemu o kim zalimdir en zalim kimdir daha zalim kim vardır kimden mi men ifera Allahi keziba Allah'a yalan yere iftira atandan daha zalim kim vardır var yani Allah'ın söylemediği bir şeyi Allah söylemiş gibi söylemek Allah'a yalan iftira atmak Allah'ın kendini vasfetmediği bir vasıfla Allah'ı vasıflandırmak Allah'a iftira atmak Dini Allah'tan öğrenmeden Dini biliyormuş gibi yapıp Allah'a dinini öğretmek Allah'a iftira Ev tezzeb bi ayatihi ya da o ayetlerimizi yalan sayandan daha zalim kim vardır yani ayeti dinlemiş anlamış ama sanki hiç dinlememiş anlamamış gibi yapan ayetlerimizi yalan sayandan daha zalim kim vardır innehu la yuflihu zalim allah zalimleri felaha erdirmez Zalimler için felah yoktur, kurtuluş yoktur. Böyle yapanlar zalimdir, en zalimdir. Bunlardan daha zalim kimse yoktur ve bunlar kurtuluşa ermez. Ve yüme napsuruhum cemia, hepsini mahşerde toplayacağız. O kıyamet günü, hesap günü hepsini mahşerde toplayacağız. Süme ne kulu lilladine <Sessizlik> Sonra o Allah'a şirk koşanlara şöyle söyleyeceğiz, diyeceğiz ki, ey neşre kavukum, nerede bana ortak koştuklarınız, bana şirk koştuklarınız, nerede? Elladine kon tum tazmugun, hani? benim ortaklarım olduğunu iddia ediyordunuz ya Onlar nerede? Sümme lem tevkun fitnetuhum illa en kaluh Sonra onların bir çareleri kalmaz konuşmak zorundadırlar cevap vermek zorundadırlar Ne diyecekler? Vallahi <Sessizlik> Rabbina makunna müşriki yemin ederler bir de vallahi diyecekler ya Rabbi biz sana şirk koşmadık biz müşrik değiliz zaten burada da öyle söylüyor hatta en kamil mümin olarak kendini görüyor evet, yemin ediyor biz diyor, müşrik değildik biz sana şirk koşmamışız Çünkü bu Allah'ın ortağıdır dememiştir. Böyle bir şey söylememiş zaten. Ama Allah'a isimlerinde şirk koşmuştur. Müşrikler de öyleydi. Onlar da Allah'a iman etmiş. Allah'ı kabul ediyordu. Namazla kılıyorlardı. Kabe'yi tavaf da ediyorlardı. Oruç da tutuyorlardı. Bizim müşrik dediklerimiz. Yahudiler, Hristiyanlar da öyledir. Onların da namazı da vardır. Oruçları da vardır. Hatta bu ayda, Ramazan ayında bizimle beraber Hristiyanlar oruç tutar. İşi bilenler kendi kitaplarına göre bu böyle olduğunu biliyor ve bizim gibi, tıpkı bizim gibi oruç tutuyor. Bizim kadar. 30 gün. Evet. Ayet devam ediyor. unzur keyfe kezebu ala enfusihim'' Allah bak dedi kendilerine karşı kendi nefislerine karşı nasıl da yalan söylediler. Ve dalle anhum ma kanu yefterun. Onların o uydurdukları putları da zaten kendilerinden kaybolup gitmiştir. Olmayan bir şekilde Allah'a şirk koşmuşlardır. Nasıl şirk koşmuşlar? Allah onu beyan ediyor. Ve minhum men yestemi'u ileyk onlardan bir kısmı seni dinler seni dinler demek Allah'ın ayetlerini dinler en biz onların kalpleri üzerine perde koyduk Ekinli kabuk demek. Kalbinin üzerinde kabuk var. Onu dinlediği halde onu anlamaz. Kur'an'ı dinler. Allah'ın ayetlerini dinler ama anlamaz. Vefi evet. fî azânihim vekhra. Kulağında ağırlık var. Evet. Manevi kulağında. Dinliyor, anlamıyor gene. Ve evet. in yere kulle ayetin لَا يُؤْمِنُوا بِيهَا Eğer sen ona bütün ayetleri göstersen de, okusan da, anlatsan da, bütün müjdeleri göstersen de, onlar yine de iman etmezler. Niye? Anlamıyor çünkü. Hatta اِذَا جَعُوْكَ يُجَدُلُونَكَ Hatta dedi, Seninle tartışmaya kalkışırlar. Mücadele etmeye kalkışırlar. Aslında onunla mücadele etmiyor. Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor. Sen yanlış söylüyorsun diyor. <gülüyor> evet, kafirlerin söylediği söz şudur. Anladığı şey şudur. İn hazza illa esatirul evvelin. Bu eskilerin masalidir. Allah'ın ayetlerini dinlerken eskilerin masali gibi anlar. Yani Hangi çağda yaşıyoruz? Hangi devirde yaşıyoruz? Bu asırda da bu hüküm mü geçer? Bu asırda da böyle mi yapılır? Esatürül evvelin demek bu demek. Eskilerin eserleri, eskilerden kalma, hikaye. Evet, devam ediyor. Ve hum yenhevne anhu Onlar, başkalarını da ondan nehyederler, alıkoyarlar. ve in'auna hem de kendileri ondan uzaklaşırlar ve yuhlikuna illa enfusehum onlar sadece kendilerini helak ederler ve ma yeshurun onlar bunun farkında değildirler. eğer biri Allah'ın ayetlerinden uzaklaşıyor birilerini de uzaklaştırmaya çalışıyorsa Allah onlar sadece kendilerini helak ediyor dedi. Bahane ne olursa olsun. Nasıl bir bahane üretirse üretsin. Ne demiş olur? Allah'ı dinlemeyin. Allah dinlenilmeye layık değildir demiş olur. Eğer Allah'ı dinlersen dünyayı kaybedersin. ve lev tereye iz waqifu alannar onlar ateşin başında durduklarında onları bir görsen ateşin başında durduklarında onların halini bir görsen ve ya leytena derler ki yazıklar olsun bize Keşke, ne olurdu? Nureddu vela ve bi ayati Rabbina Ne olurdu? Keşke Allah bizi bir daha geri dönderse, bir daha geri döndürülsek ve Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek ve nekune minel müminin ve biz müminlerden olsak Allah'ın ayetlerini inkar edenler atışın başına dikildiğinde böyle söyleyeceklermiş. Bel bedalehum makanu yukfune min qabr. Allah hayır dedi. Daha önce onların gizledikleri karşılarına çıktı. Gizledikleri karşılarına çıktı. Neyi gizlediler? Allah'ın ayetlerini yokmuş gibi muamelesi gizlemektir. Ya da işine gelmeyen ayeti gizlemek, onu okumamak, onu dinlememek, sadece işine gelen ayetleri böyle öne sürmek, ayetleri gizlemektir. Onların gizledikleri karşılarına gelmiştir. وَلَوْ رُدُّ لَعَدُوا لِيمَا dimanuhu unhu eğer onlar geri gönderilse yine Allah'ın yasakladığını aynı şekilde yapmaya devam eder. Gene bu halde olur yani. Neden? Ve innahum lekazibun. Onlar yalancıdırlar. Çünkü Allah onlara bunu öğretmişti ve evet, kâlû in hiyye illâ hayâtuned diyecekler ki hayat dünya hayatıdır. Ha bu kelimeyi ister kullansın ister kullanmasın. Biri dünyayı ahirete tercih etmişse böyle söylenmiştir. Evet. hayat asıl hayat dünya hayatıdır. Ve evet, me nehnu bi biz dirilecek değiliz dirilmiyormuş gibi hesaba çekilmeyecekmiş gibi hayatı yaşar. Yani hayatını ahirete göre de dünyaya göre yaşar. Velav tera iz ala rabbihim. Bir de onları Rablerinin huzurunda dururken görsen. Rablerinin huzurunda durduklarında Evet, onları o halde o hallerini bir görsen kalu eleyse haza bil haq Allah buyurur nasıl der bu gördüğünüz hak değil mi gerçek değil mi kalu <gülüyor> bela evet rabbina evet Rabbimiz bu gerçektir derler kale fezukul azab o zaman talın azabı Bima kuntum tekfurun. Evet. Küfür dolayı, nankör olduğunuzdan dolayı evet. azabı tadın. Eğer kul Allah'ın kahir ismiyle kendi nefsi üzerinde kahir olmazsa şeytanla işbirliği yapan nefsine karşı kahir olmazsa Akıbet budur. Hakkı, hakikati, bildiği, anladığı halde, anlamamış gibi yaparsa, sonuç budur. Allah'ın ayetlerini dinlediği halde, dinlememiş, anlamamış gibi yaparsa, o Allah'ın ayetleri onun yüreğine, onun ciğerine işlemezse, sanki sıradan bir kelamı dinler gibi dinlerse, Sonuç budur. Bir de böyle yapınca nefsini temize çıkarır. Yanlış yapar, yanlışını doğru zanneder. Kabul ettirir kendi nefsine yanlışını savunur. Sonra doğru yaptığını izzam eder. Haktan çıkmıştır, ayrılmıştır ama doğru yaptığını izzam ediyor. Gerçekten doğru yaptığını izzam ediyor. Bir de Fir'aun kahil olduğunu söylemişti. Evet, ayette Allah buyuruyor. Neden öyle söylüyor? Kale <gâle> elku evet. Hz. Musa evet, Fir'auna gidip imana davet edince Hz. Musa mucizelerle geldiğini söylüyor. O da bütün alimleri sihirbaz demek alim demektir. O zamanın Alimleri, o zamanın bilim adamları demek. En ileri gelen evet, filozof artık o en büyük alim demektir yani. O da bütün o sihirbazları topladığı bir bayram gününde Hazreti Musa ile karşılaştırdı. Dedi ki onlara eğer siz Hazreti Musa'yı yenerseniz size büyük ödül vardır hem de bana yakın olanlardan olursunuz. karşı karşıya geldiklerinde onlar Hazreti Musa'ya sordu önce sen mi atacaksın yoksa biz mi atalım dediler Hazreti Musa siz atın kale elku siz atın dedi. Felemma elkev ne zaman ki onlar iplerini attılar yani zehir gösterdiler zaharu aynen nas insanların gözlerini büyülediler yani olmayan bir şeyi olmuş gibi, varmış gibi gösterdiler. Nasıl yaptılar bunu? Söyledim. Onlar yani o sihirbazlar alim. Tabiri caizse bilim adamı. Kendilerine göre keşif yapmışlar. Mesela bunu nasıl yaptıklarını söyleyeyim. Civa ısınınca genlerini genişliyor. Öyle bir ipten şey yap, ip gibi yani yılan gibi yapmışlar artık her neden yapmışlarsa içine civayı koymuş evet yere atınca çöl şeydir sıcaktır zaten ısıyı görünce başlıyor kapırdamaya, başlıyor hareket etmeye ama onu ona göre yapmış ismi üzerinde sihirbaz bir alet yapmış adam adamlar insanlar onu ne olarak görüyor bir de yılan şeklinde yapmış yılan olarak görüyor yılan diyor öyle görüyor Allah onun için ne buyurdu. İnsanların gözlerini büyü, büyülediler. Yani olmayan bir şeyi olmuş gibi, varmış gibi gösterdiler. Wa esterhabuhum. İnsanlar dehşete düştüler. Onların böyle hareket ettiğini görünce bir ip bir anda yılan olmuş. Yani o hal karşısında dehşete düştüler ve ca'u bi sihrin azim onlara büyük bir sihir olarak geldi ona büyük bir sihir dediler ve wahayna ila musa biz de musaya vahyetti ki en elqi asak sen de asani at onların içine asani at dedik fe evet. izahiye terkafu ma bi bir de baktılar ki Hazreti Musa'nın asası onları birer birer yutuyor. Sihirbazlar, evet söyledim alim insanlar biliyorlar ki böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir alet yapılamaz yani. Teveka'al hak ve betele makanu ya'melum. Artık gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. Herkes anladı ki Musa onlardan güçlüdür. Daha doğruda daha hakdadır. Ve gülü bu onlar orada yenildiler. Ve kale bu Onlar orada küçük düştüler, küçük düşüp evet, yenildiler. Ve elqiyas sahara sajidin. Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar. Çünkü Hazreti Musa "Ben Allah'ın nebisiyim, ben Allah'ın resulüyüm." diye ortaya çıkmıştı. Evet. Sihirbazlar anladı ki o gerçekten Allah'ın peygamberidir. Sihirle alakası yoktur yani. Evet. sihirbazlar hep beraber secdeye kapandılar. "Kâlu amenna bir rabbil alemin. Biz alemlerin Rabbine iman ettik." dediler. Rabbi Musa ve Harun, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Daha önce de bütçelere iman etmişler çünkü. Kale <gülüyor> Fir'aun'u, amentu bihi kable en ezenelekum. Fir'aun o iman eden sihirbazlara dedi ki, ben size izin vermeden siz iman mı ediyorsunuz? Yani siz iman edecekseniz önce benim size izin vermem lazım. İmanı ne zannetmişse artık? İnne haza lemekrun ve mekertumuhu fil medine. Bir de Fir'aun dedi ki siz hile yaptınız, bana hile yapıyorsunuz. Bunu yapmanızın sebebi bu Hz. Musa ile kavmini buradan çıkarmak için hep beraber hile yaptınız, tuzak vurdunuz bana, bu bir hiledir dedi. لِتُخْرِجُونَ مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Yakında bu yaptığınızı anlarsınız. Yani size bunun cezasını vereceğim. Göreceksiniz dedi. لَاَغَتْ تِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُولَكُمْ Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. مِنْ خِلَافٍ çaprazlama keseceğim. سُمَّ اُسَلِّبَنَّ Ecmi sonra hepinizi asacağım dedi bu kalu İna rebina onlar da dediler ki önemli değil dediler nasıl olsa Rabbimize döneceğiz iman işte Alimin imanı böyle olur dedim ya sebazlar Alimdi Evet bir anda tam bir imanla iman ettiler ne dediler Muhakkak ki Rabbimize döneceğiz, Rabbimize kavuşacağız. Ve ma tunqimu minna illa en amennâ bi ayâti rabbina. Evet. Bir de dediler ki senin bize kızma, bizden intikam almayı istemen sadece bizim Rabbimizin ayetlerine iman ettiğimizden dolayıdır. Biz Rabbimizin ayetlerine iman ettik. Sen de bunun için bizi cezalandırmak istiyorsun dediler. Ve te fe Müslümin. Bizi Müslüman olarak öldür. Müslüman olarak canımızı al, dediler. Ve kâlel <gülüyor> mele'u min kavmi fir'avn. Fir'avn'un ileri gelen adamları dediler ki, ethezeru Musa ve kavmehu li yufsidu fil ard, Sen Musa'yı ve kavmini Yer yüzünde fesat çıkarsınlar diye mi gönderiyorsun? Ve ezereke ve aliheteke. Bir de senin ilahlarını terk etmişken, bir olan Allah'a iman etmişken, yani onu serbest mi bırakıyorsun? Evet, Fir'aun ne diyor? Kale senukattilu ebna'ehum. Dedi ki onların erkeklerini öldüreceğiz. Ve nestahyi nisa'ehum. Kadınlarını evet, diri bırakacağız. Ve inna fevkehum kahirum. Biz onların üzerine kahiriz Dedi. Evet, Allah'ın Kahir isminin geçtiği kelime, evet, Firavun bu ismi bir de kendine kullanıyor. Yani biz onlara istediğimizi yaparız dediler. Bu ayeti neden böyle okudum Burada anlaşılması gereken şey nedir? Eğer biri Allah'ın emrini gözetmeden, ben istediğimi yaparım. Allah'ın emrine teş düştüğü halde ben bunu yaparım dediyse onun Firavun'dan farkı yoktur. İsterse onu kendi çocuğuna yapmaya kalkışsın. Gücü birine yetti diye eğer zulmederse Firavun da aynı duruma düşer. Çünkü zulmü gücü kadar olmuştur. Ama Gönül alemi hali imani fi'unla aynıdır. Evet bir de Allah ayet-i kerimede buyurdu ki ve ma teşaaun illa en yeşa Allah. Allah siz dileyemezsiniz. Yani Allah sizin üzerinizde o kadar kahirdir ki o dilemeden sen dileyemezsin. Onun için Allah'ın Peygamberleri üzerinde muradı vardır Onlarla beraber olanlar Hiç farkında olmadan Ellerinde olmadan Allah'ın dilemesiyle evet, Onlara yardım eder Yani Allah'ın Hükmünün gerçekleşmesi için O Muradının gerçekleşmesi için Ona yardım eder Niye? Allah biliyor da ondan İnne Allahe kane alimen hakima Muhakkak ki Allah alim ve hakimdir. Bu dilemeyi neyine göre yapıyor? İlmine göre. İlminde hikmeti vardır. Yani ilmine göre dilettirir, uğruna dilettirir. Bununla beraber onda bir muradi, bir hikmeti vardır. Gelişi güzel değildir. O zaman Allah uğruna her neyi diletirse diletsin, o alim ve hakim olanın dilemesidir. O mutlak hayırdır, mutlak rahmettir, mutlak ikramdır, mutlaka kazandırır ona. Allah dileyince, kuluna dilettirince ne olur? يُدْخِلُ مَنْ يَشَى فِي رَحْمَتِهِ Allah dilediğini rahmetinin içine koyar. Allah kimin üzerinde o dilemeyi yaparsa onu rahmetinin içine koyar. Ve zalimine addalahum azaben elima. Bir de zalimlere elin bir azap vardır. İç yakan bir azap vardır. Zalimler kimdir? Allah'ın dilemesini kabul etmeyip Nefsinin dilemesini, şeytanın dilemesini, birilerinin dilemesini Allah'ın dilemesi önüne koymaktır. Allah'ın dilemesi nedir? Her mümin, her insan bunu bilir. Allah güzelliği diler, hayrı diler. Neyi diliyorsa, nasıl yapmamızı, nasıl olmamızı diliyorsa, onu zaten peygamberiyle vahyetmiştir. Bunu bilmemek, anlamamak mümkün mü? Mümkün değil. Yapmazsa ne olur? Zalimlere, elin bir azap hazırlanmıştır dedi. bu azabı o kendisine yapar Rabbini kaybedince azabı görür Allah bunun sebebini bir de beyan etti neden böyle yaparlar yani neden Allah'ın ayetlerini dinlemez ya da anlamamış gibi yaparlar inne haulâ'i el Acile. Çünkü onlar acil olanı yani hemen oranı severler. Hemen olan nedir? Dünya hayatı. <gülüyor> Önlerindeki o ağır günü, o büyük günü bırakırlar. Ahirete göre değil, dünyaya göre hüküm verirler dünya hayatına göre hüküm verirler ama o ağır günün hesabını, kıyameti bırakırlar. Nehnü <Sessizlik> khaleknâhum Onları biz yarattık. Ve şedednâ esrehum Bir de eserlerini yaptıklarını güçlü kıldık. Şiddetli kıldık. وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْسَالَهُمْ تَبْد۪يلًا Dilediğimiz zamanda onları benzerleriyle, emsalleriyle değiştiririz. Evet. Ne anladı bu ayetten? Onları biz yarattık, sonra onların amellerini, eserlerini, yaptıklarını Tam kaldık. Güçlük, şiddetli kaldık. Sonra, sonra dilediğimiz vakitte onları benzerleriyle değiştiririz. Daha doğrusu, ben bu ayetten ne anladım onu söyleyeyim. Allah cennete gidecek kullarının sayısını belirlemiştir. Onun için, ona göre yaratmıştır şimdiye kadar okuduğum ayetler birbirinin devamıydı yalnız. Dünya hayatını tercih eder. Onlara elin bir azap hazırlamışız. Onları biz yarattık dedi. Ama onlar insan olmayı tercih etmedi. Evet, dilediğimiz zamanda yani onlar ne zaman insanlarını kaybettiyse onların yerine onların benzerini, emsarını onlar gibisini tekrar dünyaya göndeririz. Onları hadi cehenneme. Ötekilerin hadi imtihana devam. Onlar insan olmayı kaybetti. Cenneti kaybettikleri için cennetteki sayının tamamlanması gerekir. Allah kadirdir. Takdir edendir. Her şeye bir miktar koyandır. Cennetliklere de miktar koymuş. Evet, Kaybedenleri insandan saymıyor. İşi bitti. Hayvan gibi yani. Yani onlara burayı terk edin, yerine emsallerini gönderilsin dedi. Evet, ayet devam ediyor. Ve lo la en yekun el nasu ummeten vahide Eğer insanların tek bir ümmet olma tehlikesi olmasaydı, insanların hep beraber küfre sapma ihtimali olmasaydı, böyle bir tehlike olmasaydı, la <SÜ> cialna <Nakâllik> limen furu, bir rahman o Rahman'ı inkar edenlere Rahman'ı inkar edenlere Allah'ı inkar eden değil inkar ediyor. Allah'ın rahmetini inkar ediyor. Yani bu zatî bir inkar da Allah'ın el esmaül hüsnasını inkardır. Çünkü zatını kimse inkar etmiyor. Herkes kabul ediyor. Evet o Rahman'ı inkar edenlerin libyutuhum min fedde onların tavanlarını gümüşten yapardık ve ma'arice aleyha yesharun onların üstüne çıkacakları yüksek tahtlarını gümüşten yapardık leybutihim ebwabe onların evlerinin kapılarını da ve sururen aleiha yetekyun bir de onların üzerinde oturdukları evet, koltuklarını kanepelerini yataklarını ve zukhrufen ve in kull zalika lema metaul Evet, altından yapardık onların kurulacakları koltuklar, kanepeler, süslerini. Ama bunlar hepsi dünya hayatının süsüdür dedi Allah. Vel-ahiretu indarabbike lil-muttaqin. Ama ahiret Allah katındaki ahiret muttakiler içindir. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip sorumluluğu yerine getirmeye çalışanlar içindir. Evet, ayet devam ediyor yalnız. Allah neden böyle kaybettiklerini burada beyan ediyor? Yemen yaşu an zikr Rahman. Kim Rahman'ın zikrine karşı kör davranırsa? Yaş renk körü demektir. Renk körü aslında görüyor ama rengi görmüyor. Aslında Allah'ın ayetlerine, zikrine karşı renk körü. Yani dinliyor, anlıyor da ama hikmetini anlamıyor. Renk körü çünkü. نُقَيِّدْ لَهُ شَيْتَانًا Ona bir şeytan bağlarız. Ona bir şeytani sardırırız. Şeytan ona sarılır. Nukkaynit. Fehu lehu karin. O onun yakını olur. Evet. Karin, o onun uydusu olur. O şeytanın etrafında döner. Mümin nerede dönüyor? O şeytanın etrafında, nefsinin etrafında, dünyanın etrafında dönüyor. Evet. Mümin, Allah'ın aşkının, muhabbetinin etrafında, imanının etrafında dönüyor. Gönlüne tecelli eden Rabbinin etrafında dönüyor. Aradaki fark budur. Bunun sebebi neymiş? O Allah'ın, Rahman'ın zikrinden, evet. Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirdiği için. Allah'ın ayetlerini ciddiye almadığı için. Evet. Kör, davrandığı için renk körü olarak davrandığı için evet devam ediyor ve in nehum ne nehum anis sebil evet muhakkak o şeytanlar onları yoldan çıkarırlar ve yasabune en nehum muhtedun onlar da hidayette olduklarını hesap ederler. وَيَحْسَبُونَ evet. اَنَّهُمْ مُوْتَدُونَ <gülüyor> hidayette olduklarını hasap ederler, öyle zannederler. Niye? Allah'ın zikrinden, ayetlerinden, Kur'an'dan yüz çevirince evet, şeytan onun arkadaşı olur, o şeytanın etrafında döner. Bununla beraber bir de ne zanneder? Doğru yolda hidayette olduğunu zanneder. Hatta اِذَا جَاءَنَا ne zamana kadar? Bize gelene kadar dedi. Evet, bize gelene kadar. Kale, ya leyte, beyni ve beyneke, bu'del, meşrikey. Sonunda bize geldiğinde derler ki, keşke benimle senin arasında iki doğu kadar, doğuyla batı kadar bir uzaklık olsaydı. Senden böyle uzak olsaydı Kime söylüyor? Şeytana söylüyor. Şeytan arkadaşına söylüyor. Onun arkadaşı olmuş artık çünkü. Arkadaşına böyle söyler. Fe bi'sel karim Sen ne kötü arkadaşsın. Sen ne kötü yakınsın. Ve len yenfe'akumul yev Onlara denir ki bugün bu size fayda vermez. Böyle söylemek size fayda vermez. İzzelemtum ennekum fil azabi müşterikun. Çünkü siz zulmettiniz. Kendinize zulmettiniz. Hepiniz azapta müştereksiniz. Hepiniz aynı azabi çekeceksiniz. Efeente Süsmi'uz sümme evet. Hitabı Resulullah Efendimiz'e yaptı. O zaman o halde sağırlara sen mi işittireceksin? Ev tehdil ömye ya da o körleri sen mi hidayete erdireceksin? Ve men kâne fî O apaçık deralette orana yolu sen mi göstereceksin? Her konuda üzerimizde Yetki sahibi olan Tasarruf sahibi olan Söz hakkına sahip olan Allah'tır Bir kul bunu böyle söylemezse Bunu böyle anlamaz Böyle iman etmezse Kesinlikle Allah'ın kahrına uğrar Ama bu kahır Onun rahmetinden Onun muhabbetinden Onun kereminden dolayıdır Eğer azap çekmek istemiyorsak Sıkıntı yaşamak istemiyorsak Ne yapmamız lazım? Kendi irademizle, kendi gönlümüzle, kendi elimizle Allah'a teslim olmamız lazım. Aynı şekilde düşmanlarımızı da kahretmemiz lazım. Allah'ın kahir isminin tecellisiyle kahretmemiz lazım. Eğer nefis yanlış yaparsa onu cezalandırmak gerekir, gerektiğinde. Evet. Allah hepimizi kahir isminin tecellisine mazhar eylesin. Amin. Kendi nefsimize, hayatımıza gerektiğinde kahir ismiyle müdahale eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar bir soru gö göndermişler. İnsanlara yardım ediyorum. Arkamdan delidir, saftır diyorlar. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Önce ne dedik? İnsanlara yardım ediyorum, arkamdan delidir saftır diyorlar. Eğer biz yaptığımızı Allah için yapıyorsak, kimin ne dediği önemli değildir. Sen yaptığın iyilikse Allah ona güzel dedi mi? Dedi. Bir de insanların güzel demesini bekleme. Bekliyorsan o zaman Allah'tan bekleme. Tercihini yapman lazım. Eğer insanlar bana iyi yaptı desinler diye iyilik yapıyorsan, bu durumda hiç farkında olmadan ne yapmış oluyoruz? İnsanları Allah'ın yerine koymuş oluyoruz. Önüne koymuş oluyoruz. Bu Allah'ın Kahir isminin tecellisidir. Bunda rahmet vardır. Bunda muhabbet vardır. Kul, iyilik yaptığı halde eğer insanlar onunla alay ediyorsa deli diyorsa saf diyorsa Allah ona ne diyor bulun bana dön yaptığını benim için yap şükre layık olan teşekküre layık olan Allah'tır sen eğer Allah için yaparsan teşekküre layık olursun Allah sana deli demez değil mi ne der Oğlum, sen güzel yaptın. Şükrana layık, teşekküre layık bir iş yaptın der. Onun rızası için yapınca. Allah'ın kullarına böyle dedirtmesi evet saf rahmettir ama Allah'ın Kahhar isminden, Kahir isminden, Zülcelali ve İkram isminden bir tecellidir. Allah sana böyle muamelede bulunmazsa sen insanlardan sürekli teşekkür beklersin, takdir beklersin. Ve bu sana zarar verir. Onun için yaptığımızı Allah için yapmamız lazım. Evet. Bunu Allah'ın kahir ismini anlattığım için da izah ettim. Yoksa her bir isme göre anlatabilirim.